merhaba hocam merhaba merhaba merhaba Merhabalar, merhaba merhaba merhaba merhaba nasılsın şükürler olsun elhamdülillah keder yok değil mi elhamdülillah yok. yok elhamdülillah yok şükür çok şükür sonsuz hamd olsun böyle bir şey oldu mu ben eskiden beri öyle derdim bizim Allah'ımız var derdim. değil mi canım bizim Allah'ımız var öyle olunca keder yok on the